Allahum deder ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kimi hidayet ederse onu kimse sapırtamaz. Kimi de sapıtırsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet. Her dalalette ateştedir. Hepinize selam aleyküm, ve ve Hepinize hayırlı akşamlar kardeşler. Allah subhanahu ve teala hepimize merhamet etsin. Rahmetiyle yargılasın. Razı olacağı amelleri istemeyi hepimize nasip etsin. Allah düşmanlara yardım etsin. Allah kafirlere, Allah düşmanlarına fırsat vermesin. Allah azze ve Celle münafıklardan, şerlilerden bizleri uzak kılsın onlara kulak verenlerden de bizleri cennet, ve cehennem gibi ayırır. Evet kardeşler, bugün akide dersine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz İslam dininin mertebeleri üzerine olacak inşallah. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmaz. Allah razı olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Kardeşlerim, Allah Sübhanu ve Teala'nın dini Nebisi Ali selam ve selam ile gönderdiği ve yüce Kur'an ile indirdiği dindir ve Vesselam'ın gönderilmesinden sonra başka bir din kabul edilmeyecektir. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, her kim İslam'dan başka bir din ararsa, bu din kendisinden asla kabul edilmeyecektir. O kimse ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır diyor. Adımlar 85'te. Allah Resulü ve Vesselam'ın da dediği gibi, Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bu ümmetten Yahudi, Hristiyan, herhangi bir kimse beni işitirdi. Sola kendisiyle gönderildiğim dine iman etmeden ölürse ancak cehennem ashabından olur demiştir. Bu de üstün rivayet edilir kardeşlerim. Dün dinimiz üç mertebededir. Bu mertebeler İslam, iman ve ihsandır. Bu mertebeler Allah Subhanahu ve Teala'nın dininin tamamını kapsar. Aleyhissalatü Selam dini üç derece kılmış ve bu şekilde anlatmıştır. Bunun en üstünü ihsan, ortası iman, ve bundan sonrası da İslam'dır. Her muhsin Müslüman, her mümin Müslümandır. Fakat her mümin, muhsin olmadığı gibi her Müslüman da mümin değildir. Hatta bu mertebelerden her biri mutlak olarak, yani tek her biri tek başına zikredildiğinde Allah subhanahu ve teala'nın dininin tamamını kapsar. Böylelikle dini İslam, iman ve ihsan olarak açıklamış ve dinimizin bu üç hususu bir arada ihtiva ettiğini beyan etmiştir. Ancak din üç derecedir kardeşlerim. Önce Müslüman, sola mümin, sonra muhsin yani ihsan edici gelir. İman ile kastedilenin İslam ile birlikte zikredilenler olduğu kesindir. Çünkü ihsan ile kastedilen de iman ve İslam diye zikredilendir. Yoksa ihsanın imandan ayrı ve sadece olması kastedilmiş olmaz böyle bir şeyde imkansızdır. İhsan ise muhtevası itibariyle daha geneldir. Fakat ona sahip olan kimseler bakımından İslam'dan daha özeldir. İhsanın kapsamına iman da girer, imanın kapsamına İslam da girer. Muhsinler müminlerden daha özeldir. Müminler de Müslümanlardan daha özeldir. Her biri tek başına zikredildiğinde dinin bu mertebelerinden muayyen bir şey hakkında kullanılır. Allah hepimize hayır versin, muhsinlerden eylesin. İslam tahsil edildiğinde ve iman ile birlikte zikredildiğinde Zahiri rükünleri ifade eder. Bu takdirde iman da batini rükünleri yani kalbi ifade eder. İhsan ise hem zahir hem de batının birleşmesidir. Ama her biri tek başına zikredilirse Allah Azze ve Celle'nin dininin tamamını ifade eder. İşte bu takdirde en üstün ihsan, ortası iman, altı da İslam'dır kardeşlerim. Allah bizi hayırda yarışanlardan eylesin. Allah azze ve celle'nin dediği gibi hangimizin ameli daha güzel onu denemek için ölümü ve hayatı yarattık diyor. Bu ifadelerin hepsi vahiyden gelen ifadeler. İslam lokata boyun eğme manasındadır kardeşim. Allah'ın dininde ise iki durum hakkında kullanılır. Birinci durumda iman ile birlikte değil de tek başına zikredilir. Bu takdirde usulu ve furu ile birlikte inançlar sözler ve fiillerle dinin tamamı kastedilir. İslam ismi mutlak olarak zikredilirse veya ile bağlanırsa, tasdik ve diğer şeylerden oluşan iman tamamen bu isme dahil olur. Böyle olmasaydı bir kimse sadece ben Müslümanım demekle mümin olamazdı. Allah Subhanahu ve Teala bize Sırrı Kraliçesinin şu sözlerle İslam'a girdiğini haber veriyor. Kadın şöyle demişti Ey Rabbim ben kendime zulmetmişim Süleyman eliyle alemlerin Rabbi Allah'a teslim oldum. Yine Rabb'ımız bize Yusuf Aleyhisselam'ın Müslüman olarak ölmek için dua ettiğini haber veriyor. Bütün bunlar İslam kelimesinin mutlak olarak kullanıldığında imanın da onun içeriğine dahil olduğunu gösteriyor kardeşler. Allah Azze ve Celle Allah katında asıl din şüphesiz İslam'dır diyor. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinizdeki nimeti tamamladım din olarak sizin için İslam'ı seçtim diyor. Her kim İslam'dan başka bir din ararsa bu din kendisinden asla kabul edilmeyecek. O kimse ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır diyor. Kardeşlerim bu naslar İslam kelimesinin tek başına zikredilmesi halinde dinin tamamını kapsadığını gösteriyor. İkinci durumsa iman İslam ile birlikte zikredilirse bu takdirde zahirdeki bütün ameller ve sözler kastedilir. Yani bizden sudur eden bir ahlak olabilir, bir ibadet olabilir. Zahiren, bedenen yaptığımız her şey İslam'a girer. Ali Selametü Vesselam İslam'la alakalı onu vücudun azaları tarafından söz ve fiil ile yapılan zahiri ameller olarak açıklamıştır. İbn Hibban'ın rivayetinde ümre yapma, gusletme, abdesti tam olarak almak da İslam tarifine dahil edilmiştir. Bu rivayette bütün zahiri farzların İslam kelimesinin tarifi içine girdiğine dair gelen kayıtlar vardır. Allah Azze ve Celle bedeviler iman ettik demektedirler. De ki siz iman etmediniz. Fakat İslam olduk deyin. Çünkü iman henüz kalbe girmedi diyor Hucurat 14'te. İbn Kesir tefsirinde kardeşlerim İbn Abbas'ın ve diğerlerinin bu bedevilerin münafıklar olmadığına dair sözlerini zikrettikten sonra İmam Buhari'nin onların münafık olduğuna dair görüşü zikreder ve şöyle der. Onlar henüz bu makamı kazanmamışken kendileri için iman makamında olduğunu iddia ediyorlardı. Onlar bu konuda edeplendirilmişler ve henüz o makama ulaşmamış oldukları kendilerine bildirilmişlerdir. Şayet münafık olsalardı onlara daha sert davranılır ve Tevbe suresinde münafıkların zikredildiği gibi burada da zikredilip rezil edilir. Ancak onları bir edeplendirme tabiliğinden kendilerine böyle denmiştir. De ki siz iman etmediniz fakat İslam olduk deyin. Çünkü iman henüz kalplerinize girmeli. Yani siz henüz imanın hakikatine ulaşmadınız. Bunun inme sebebi ney kardeşim? O gün oradaki bedeviler Ali Senaati'ye yakın yaşayanlar diyorlardı ki bu Muhammed'le kavm arasında biz bunların arasında yaşıyoruz. Ticaretimiz bunların arasında. Biz bunlarla beraber namaz kılalım. ibadetlerimizi yapalım. Ticaretimizi de yerine getirelim. Bunlardan gözükelim. Nasılsa bunlar birbiriyle tutuşacak. Hangisi galip gelirse biz de onlara uyarız. Böyle düşünüyorlar ve konuşuyorlardı. İşte Allah Azze ve Celle bunlara siz iman etmediniz ya. İslam olduk deyin. Çünkü... Vücuden, azayla fiil olarak yerine getiriyorlar ama kalplerinde hala şüphe vardı. Allah Azze ve Celle de ileride iman dersinde gelecek kalbin tasdiki olmadan azaların göstermesini imandan ne yapmıyor saymıyor. Çünkü bunlar hep birbirinin mütelazımıdır. Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalar gösterecek. Birincisi yoksa öbürlerinin olmasının hiçbir anlamı yok kardeşler. Evet. Müslim'de Ömer Radıyallahu'nun rivayet ettiği meşhur Cibril hadisinde Ali ve vesselama İslam'ı sorduğunda iki şahadet kelimesini, namazı, orucu, zekatı ve hacı zikretmiştir. Bütün bunlar nedir? Azaların amelleridir. Sonra imanı sormuş. Bunun üzerine itikadi meseleleri zikretmiştir. İhsanı sorunca da zahir ve batının güzelleşmesini zikretmiştir Sa'd İbni Ebu Vakkas hadisinde ise o ve vesselama ey Allah'ın Resulü neden bu ganimetten falana vermiyorsun vallahi ben onu mümin olarak görüyorum dediğinde ve vesselam yahut Müslüman o Müslüman de buyurmuştur yani sen onun imanına muttali olamazsın ancak zahirdeki amelleri olan İslam'ına muhtali olursun demek. O kimse için iman makamının gerçekleşmediğine sadece zahirdeki İslam makamının gerçekleştiğine işaret etmiştir. Şüphesiz bateni imanın zayıflığı vücudun zahiri organlarındaki amellerin zayıflamasına sebep olur. Fakat bir kimsedeki iman ismi amellerin zayıflaması değil ancak imanın gereklerinden biri terk edilirse kaybolur. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zina eden zina ettiği sırada mümin değildir hadisinde buyurduğu gibi. İslam'ın şartları cidden çoktur kardeşlerim. Bunlardan bazısı iyiliği emretme, kötülükten sakındırma, kimisi cihat, bazı vacipler ve yapılması ve söylenmesi müstehap olan şeyler azaların amelleri gibi rukunlerdir. Yine söylenmesi ve işlenmesi haram olan şeyleri kulun cennete girip Allah Azze ve Celle'nin veçhini görmeyi isteyerek terk etmesi de böyledir. İslam'ın beş rükmü var. Bunlar üzerine İslam'ın bina, bina edildiği ve kalan şartları da ifade eden esaslardır dış şerifte bu beş şey İslam olarak zikredilmiştir. Zira bunlar Allah'ın her Müslümana gücü oranında farz kıldığı has ibadetlerdir. Bunların dışındakilerse ya vacipliğin sahıt olması halinde maslahat için vacibi kifaye olan ya da insanların birbirleriyle ilgili haklarında olanlardır. Bunlar da ona tabidir. Müslüman müslümanların elinden ve dilinden selamette kaldığı kimsedir. Ve İslam'ın en üstünü yemek yedirmen, tanıdığına tanımadığına selam vermendir buyurulmuştur. Bu beş şey ise imanda olduğu gibi rukunler ve temellerdir kardeşlerim. Ve bu hadiste kastedilen şudur. Bu beş şart binayı ayakta tutan temel direkler gibidir. Nasıl bir evin temelleri varsa, direkleri varsa bunlar olmaksızın binada ayakta durmaz. İslam'ın geriye kalan özellikleri de hep binayı tamamlayan unsurlardır. Bunlardan biri eksik olduğunda bina ayakta durabilir ve bunların eksikliğiyle bina göçmez. Fakat bu saydığımız Temel esasların eksikliğiyle bina ayakta duramaz. Bunların eksikliğiyle İslam binasının çökmesi şüphe götürmez bir gerçektir. Sadece iki şahadetin yok olmasıyla İslam binası yıkılır gider kardeşlerim. Bir insanın iman etmesi için İslam'ın bütün rükünlerini tasdik etmesi, hayatına geçirmesi gerekir. İmanlı yıkması için hepsini inkar etmesine gerek yok. Bir tanesini inkar etmesi onun dinden çıkması için yeterli bir sebettir. Yapmaması demiyorum bakın. Tasdik etmemesi onun dinden çıkması için yeterlidir. Allah Resulü ve vesselamın sünnetinde geldiği üzere birinci rükun Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve resulü olduğuna şehadet etmektir. Şüphesiz iki şahadet İslam'ın tartışmasız birinci şartıdır kardeşlerim. Bu olmadan olmaz. Bunda kastedilen lafızları tasdik etmek sizin söylemek değil. Buradan anlaşılması gereken şu ki bu ikisini tasdik İslam'a dahildir. Şayet nebilere iman Meleklere iman ve Cibril Aleyhisselam hadisinde geçen diğer hadisler zikredilmemiştir denirse kişiyalar böyle diyor. Şüphesiz burada şahadet ile kastedilen Resul'ün bütün getirdiklerini tasdik etmektir. Böylece zikredilen bütün akideler bunun kapsamına girer. Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in onun kulu ve resulü olduğuna şahadet etme dil ile kesin olarak bu şehadeti ifade etmektir. Nasıl İslam'a girerken bu şehadet insanı İslam dairesine sokuyor, Müslüman kılıyorsa kişinin son nefesinde de bunu söylemesi onun cennete girmesine bir vesiledir kardeşlerim. Allah hepimizi Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin. Evet. Bu şahadette ancak şahit olunan şeyler için şu sebepten dolayı bir rükün kılınmıştır. Allah Resulü ve vesselam Allah Azze ve celle adına tebliğ eder. Aleyhissalatu vesselam'ın kulluk ve risaletine şahadet Allah'tan başka ilah olmadığına şahadetin tamamındandır. Yahut bu iki şahadet amellerin sıhhatinin ve kabulünün de esasıdır bir amelin doğru olması ve kabul edilmesi ancak o amelin Allah için ihlasla yapılması ve ikinci şartla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyması şartına bağlıdır. İhlas Allah Azze ve Celle'den başka ilah olmadığına şahadet etmekle ve Aleyhisselatü Vesselam'a da ittibada Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kulu ve resulü olduğuna şahadet etmekle gerçekleşir. Kardeşlerim bunlar çok önemli iki unsurdur. Bütün ibadetlerin kabulü bu iki esasa yakinen imanımızdan, yakinen tasdikimizden, yakinen ikrarımızdan geçer. Bundaki şek, şüphe insanı götürür. Bütün bundan sonraki gelen kelimeler bu ikisinin anlaşılmasından geçer. Bu ikisi İslam'ın rükunları arasında tek rukun olarak sayılmıştır. Çünkü bu iki şehadet tek bir şeyi ibadete ifade eder ve o da ibadetlerin sahih olmasıdır. Allah ibadetleri kabul edilenlerden eylesin. İkinci rukun namaz kılma, üçüncü zekat verme, dördüncü Ramazan ayında oruç tutma, Beşinci rukun ise Allah'ın beyti haramını hac etmektir. Cibril hadisi Bukhari ve Müslüm'ün İbn Ömer'den naklettiği şu hadis İslam'ın bu beş rüktünün delillerindendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve resulü olduğuna şahadet etme, namazı kılma, zekat verme, Ramazan ayı orucunu tutma ve hac yapmaktır. Evet kardeşlerim, bu İslam'ın 5 ana binasıdır. Kısaca bunun üzerine durduktan sonra kısaca iman kelimesine baktığımızda iman nokta Gayip olan şeyi tasdik etme manasına gelir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Yusuf suresinde Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin babalarına dediklerini nakleder. Biz sana ne kadar doğru söylesek de sen bize iman edecek değilsin. Yani tasdik edecek değilsin manasında. Burada iman kelime bazında tasdik olarak gelir kardeşlerim. Her tasdikin lugattaki imanın karşılığı olmadığı, bunun sadece gaybi bir meseleyi tasdik halinde iman olacağı da gelir. Şeriatta ise iman iki durum için kullanılır kardeşlerim. Birinci durum, İslam'dan ayrı olarak tek başına zikredildiğinde kastedilen dinin tamamıdır. Yani inançlar, sözler ve fiillerdir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Enfal Suresinde müminleri anlatırken buyurduğu gibi müminler o kimselerdir ki yanlarında Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Kendilerine onun ayetleri okunduğu zaman imanları artar ve yalnız Allah'a dayanıp güvenirler. Namazı dost kılar. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak eder. işte gerçekten mümin olan bunlardır. Onlara Rabları katında dereceler vardır. Bağışlanma ve hudussuz rızık onlara mahsustur. Evet. Allah Azze ve Celle bu ayetlerinde müminleri vasfeder ve onların bu iman ehlinin tasdik ehli olduğunu söyler. Bukhari Müslüm'de i̇bn Abbas'tan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdülkays elçisine şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Size dört şeyi emrederim. Allah'a iman bilir misiniz? Allah'a iman nedir? Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet etme, namazı kılma, zekatı verme, Ramazan orucunu tutma, ve ganimetlerden beşte birini vermektir. Dikkat ederseniz burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman ve İslam'ın birleşimini din olarak anlatmıştır kardeşlerim. Yine Bukhari ve Müslüm'de Ebu Hureyre'den gelen rivayette Allah ondan razı olsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman 70 küsür şubedir. En üstünü La ilahe illallah en ednası da yoldan eziyet veren şeyi kaldırmak hayada imandan bir şubedir. Burada da dikkat ederseniz Allah Resulü aleyhisselatü vesselam imanın tepesinin tevhid olduğunu söylemiştir. Bu noktada da şunu güzel anlamak gerekir ki demek ki iman tevhidin zeminidir. Başlangıç noktası burasıdır. İmanı bırakıp da sırf tevhid tevhid diyenlerin, insanları alel ıttak tekfir edenlerin yaptıkları hata buradan kaynaklanır. İman anlaşılmadan, imanın şubeleri anlaşılmadan, imanın zıttı küfür ve küfrün şubeleri bilinmeden tevhidin anlaşılması ve üzerine bina edilmesi mümkün değildir. Hep sıkıntı gelir ve gelmektedir. Allah azze ve celle geçen ayetteki müminleri Allah azze ve celle'nin zikri anında kalplerinin ürpermesiyle ki bu korkudur vasfetmiş ve kalplerindeki imanların kendilerine Kur'an okunmasıyla artması zikredilmiştir. Kalbi iman tasdiktir. Bu bütün itikadı kapsar. Yine bu ayette müminler Allah'a tevekkül ile vasıflanmış korku ve tevekkül de kalp amellerindendir. Geçen iki hadiste sözler ve azaların amellerinden pek çoğu zikredilmiştir. Bu nasların tamamı iman kelimesinin İslam'dan ayrı olarak tek başına zikredildiği zaman dinin tamamını ifade ettiğine dalalet eder. Evet iman söz, amel ve niyettir. Bütün ameller iman isminin müsemmasına dahildir. Alimlerimiz amelleri imandan görmeyenlere şiddetle karşı çıkmışlardır kardeşlerim. Süfyan Sevri demiştir ki bu sonradan çıkmış bir görüştür yetiştiğimiz insanlar bu şekilde demezlerdi. Geçmiş selefimiz iman ile ameli birbirinden ayırmazlardı. Zina eden zina ettiği sırada mümin değildir. Bu büyük günahları terk etmek imandan olmasaydı bunları işleyenlerden iman ismi kaldırılmazdı. Isim ancak müsemmanın rükünlerinden birinin veya gereklerinden birinin ortadan kalkmasıyla kalkar. Bu naslarla Cibril Aleyhisselam'ın İslam ve imandan sormasıyla ilgili hadisin arasını bulmaya gelince Allah Resulü ve Selam ikisinin arasını ayırmış, amelleri imandan ayrı olarak İslam isminin müsemmasına dahil etmiştir. Burada şu temel esas ortaya çıkıyor kardeşlerim. Bazı isimler ve kavramlar tek başlarına ve mutlak olarak zikredildiklerinde pek çok manayı kapsar. Bu isimler başka kelimelerle birlikte zikredildiği zaman kapsadığı manalardan bir kısmına delalet eder. Kendisiyle beraber zikredilen isim de ondan geri kalan manalara işaret eder. Evet. O halde iman ile Kast edilen kalbin tasdiiki cinsinden İslam ile kast edilen ise amel cinsinden olanlardır. Yani iman kalbi İslamsa aleni görünen her türlü. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın bir sözünü hatırlayacak olursak, kim İslam'a girer, İslamını güzelleştirirse geçmişinden de, hazırından da hesaba çekilmez diyor. Buradaki kastedilen nedir? Huy, davranış, gidişat, ahlaktır. İslam'a uymayan hareketleri bırakır. İslam'a uygun hareketlerle hareket edersen geçmişte işlediklerini de hazırındakinde Allah affeder diyor. Ama kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmezse geçmişindeki yaptığı hatalardan ve günümüzdekilerden de hesaba çekilir diyor. Burada kast edilen İslam ile kast eden amel cinsidir kardeşlerim. İster kalp amelleri olsun, ister dil amelleri olsun ve ister azaların amelleri olsun bütün itaatları kapsar. Hatta haramları ve mekruhları Allah Azze ve Celle'nin veçini dileyerek terk etmeyi de kapsar. Bu ameller imanın şubeleri olarak isimlendirilir kardeşlerim. İkinci durumsa imanın İslam'a bağlı olarak zikredilmesi. Bu takdirde iman inanç esasları olarak açıklanır. Aynen Allah azze ve Celle'nin dediği gibi Asra yemin ederim ki insan muhakkak hüsrandadır. Ancak iman edenler salih amel işleyenler Birbirine hakkı tavsiye edenler ve birbirine sabrı tavsiye edenler böyle değildir diyor. Bu ayetlerde aynen Cibril hadisinde olduğu gibi iman zikredildikten sonra İslam kapsamına giren ameller zikredilmiştir. Burada şu kaydeyi güzel öğrenelim. İslam alenilik, imansa kalptedir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Evet, kısa bir açıklamadan sonra imanın altı ruküne geçecek olursak, birinci rukun Allah Azze ve Celleye imandır. Bu rukun Allah Supanoku ve Taala'nın varlığına inanma, Rububiyetinde, uluhiyetinde isim ve sıfatlarında tek olduğuna itikat etmeyi kapsar. Bunu bu kısa kelime açıklamalarından sonra ileriki derste geniş olarak üzerinde tek tek duracağız inşallah. İkinci rukun ise Allah Azze ve Celle'nin meleklerine iman. Meleklere imansa dört meseleyi gerektirir kardeşlerim. Bunlardan birincisi Allah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Allah diyor cinleri zehirli dumandan ateşten, Adem'i çamurdan, melekleri ise nurdan yarattı diyor. Onların varlığına, cisimlerinin nurani olduğuna, yani Allah Azze ve Celle'nin onları nurdan yarattığına, onların Allah'ın ikram edilmiş kulları olduğuna, Allah'ın emirlerine isyan etmediklerine, emrolundukları şeyi yaptıklarına, Allah Azze ve Celle'nin onları kendisine kulluk ve itaat için yarattığına ve Allah'tan yani azabından korktuklarına iman etmektir. Allah Azze ve Celle'nin, Meleklerin Allah'ın kızları olduğunu iddia edenleri reddederek şöyle buyurmuştur. Biliyorsunuz Mekke müşrikleri Ali Selatü Vesselam'ı birçok şeyle suçlamışlar ve ne malum ona cinler haber getirmiyor diyerek ithamlarda bulunmuşlar ve onlar melekleri Allah'ın kızları haşa cinleri de Allah'ın haşa oğulları olarak görüyorlardı. Ve diyorlardı ki melekler saf temiz Doğru sözdü öbürler ise yalancı diyorlardı. Allah Azze ve Celle önce ne diyor? O nefsinden hevasından konuşmaz. Ona ilka ettiğimiz nedir? levh Mahfuz'da sadece ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. Yani Cibril'den başkası dokunamaz ayetini indirmiştir. Müşrikler Rahman bir çocuk edindi dediler. Haşa. onlar ikram edilmiş kullardır sözleriyle onun önüne geçmezler ve yalnız onun emriyle amel ederler Allah onların önlerindekini de bilir arkalarındakini de bilir rıza gösterdiği kimselerden başkasına şefaat etmezler ve onun korkusundan titrerler buyurmuştur enbiya suresinde ikinci mesele ise kardeşlerim onlardan bize isimleri bildirilen Cibril, Mikail, İsrafil, Rıdvan, Malik, Münker, Nekir gibi meleklere isimleriyle ismi bildirilmeyenlere ise icmalen iman edilir. Allah'ın ismi bize bildirilmeyen melekleri olduğuna, işlerinde bize görevleri zikredilenleri ve zikredilmeyenleri olduğuna iman ederiz. Yine meleklerin sayısının çok fazla olduğuna iman ederiz. Allah Resulü ve Vesselam Miraç hadisinde Cibril'in yedinci semayı açtırınca kapı bize açılınca İbrahim Aleyhisselam'ı sırtını Beyt-i Mamur'a dayamış halde gördüm. Oraya her gün 70 bin melek giriyor ve bir giren meleğe bir daha sıra gelmiyordu demiştir. Yine Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki ben semanın çatırdamasını işitiyorum çatırdaması onun hakkıdır da onun üzerinde bir karışlık bile bir yer yoktur ki secde eden veya kıyam halinde olan bir melek bulunmasın demiştir. 3. mesele ise bize bildirilen sıfatlarına iman ederiz. Allah azze ve celle onların kanatları olduğunu ayetinde bize bildirmiştir. Hamd gökleri ve yeri yaratan hiç yoktan var eden melekleri ikişer üçer dörder kanatlı elçiler yapan yaratmada dilediği kadar da artıran Allah'a mahsustur diyor fatır birden burada da dikkat ederseniz meleklerin kanadı olduğunu Allah Azze ve Celle bildiriyor sünnette de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Cibril Aleyhisselam'ı yaratıldığı sıfat üzere semadan inerken gördüğü sabit olmuş yaradılışı göklerle yeri kaplamıştı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Cibril'i Sidretül müntaha'dan yanında gördüm 600 kanadı vardı süslü tüylerinden inci ve yakut saçıyordu her bir kanadı ufku kapamıştı buyurmuştur yine aleyhissalatü vesselam bana Allah'ın arşını taşıyan meleklerin birinden bahsetmem için izin verildi. Kulak memesinden omuzuna kadar olan kısmı 700 yıllık mesafedir buyurmuştur. Melek Allah Azze ve Celle'nin emriyle insan şekline girebilir. Bununla alakalı hem ayet hem de hadisler geliyor. En basit örneklerden bir tanesi, Allah Azze ve Celle Cibril Aleyhisselam'ı Meryem annemize gönderdiğinde ona Cibril'i gönderdik. O da ona tam bir insan suretinde görünmüştü diyor. Meryem 17'de. Yine hatırlayacak olursanız Melekler İbrahim Aleyhisselam'a ve Lut Aleyhisselam'a bir beşer suretinde, güzel bir delikanlı suretinde gelmişlerdi. Cibril Aleyhisselam'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselama saçları simsiyah bir adam suretinde gelmiş ve bu ümmete dinlerinin meselelerini öğretmek üzere sorular sormuştu. Bu da gösteriyor ki Allah Azze ve Celle'nin dilediği kula melekler ne yapabilir, girebilir, örnekleri çoğaltabilirsin. Dördüncü mesele ise. Meleklerin bize bildirilen görevlerine iman etme. Yani melekler gökler ve yer için görevlendirilmiştir. Kainattaki her hareket meleklerin Allah Azze ve Celle'den aldıkları bir emri yerine getirmelerinden kaynaklanır. Misal Allah Azze ve Celle bütün işleri bir düzene sokup idare eden meleklere yemin ederim ki diyor Naziat 5'te. Onlar mahlukat sınıflarıyla görevli. Onlar Allah'ın ordularının en büyükleridir. Onlar yaratma ve emirde Allah'ın desulleri, kendisiyle kullara arasındaki elçileridir. Allah katından emirlen yeryüzüne inerler ve emirlen yükselirler. Bununla alakalı sohbetlerde de gelen birçok rivayeti şöyle bir düşünürseniz meleklerin birçok görevlerinin ve Allah Azze ve Celle'nin emrini harfiyen yerine getiren nurani varlıklar olduğunu hatırlarsınız. Meleklerin görevlendirildiği bazı işler vardır ki mesela Cibril Aleyhisselam kalplerin hayatı olan Allah'ın vahyiyle görevlendirilmiş, Allah Azze ve Celle onu nebilere ve resullere göndermiştir. İsrafil aleyhisselam ise sur sahibi olarak meşhur olmuştur. Gelen rivayetlerde uzun bir rivayette kıyamet gününde sura üflenip mahlukatın dirilişiyle görevlendirilmiş, Sura ikinci defa üfleyecek. Birinci üflemesinde kıyamet günü geldiğinde hayatta olanlar bu sesin şiddetiyle ölürler. Sonra ikinci defa sura üflendiğinde onlar kalkmış bekler vaziyette olurlar. Her ruh dünyada yaşadığı bedenle döner. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sur sahibi suru ağzına almış ve alnını yüzünü eğip döndürmüş ve ne zaman emredilecek de üfürecek diye beklemekteyken nasıl nimetleneyim buyurmuştur Allah hepimizin sonunu hayır eylesin yine bazı meleklerin kulların amellerini hıfsedip kaydetmekle görevlendirilmiştir Allah Azze ve Celle her şahıs için iki melek görevlendirmiştir. Birisi iyilikleri yazar, diğeri de kötülükleri yazar. Allah azze ve Celle'nin dediği gibi şu bir gerçektir ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz. Çünkü biz ona şah damarından yakınız. Çünkü onun sağında ve solunda oturan iki alıcı melek Söylediği hiçbir söz olmasın ki yanında onu gözetleyip yazmasın diyor Kaf suresinde. Bir melek de ruhları almakla görevlendirilmiştir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ölüm meleğine ruhları alma görevini vermiş. Onun rahmet meleklerinden yardımcıları ve müminin ruhunun çıkması anında nuzul eder. Rahmet melekleri ölüm meleğinden müminin ruhunu rıfk ile çıkırmasını, çıkarmasını ister. Sonra bu yardımcılar ruhu ondan alırlar. Onu cennetten gafur kokusuyla kokulandırırlar ve cennetten bir kefen ile kefenlerler. Yine ölüm meleğinin azap meleklerinden yardımcıları vardır. Allah Azze ve Celle'ye isyankar olan bir kulun ruhunu alacağı zaman onunla birlikte inerler ve ölüm meleğinden onun canını şiddet ve kuvvetle almasını isterler. Böylece o kul büyük bir acı duyar, hareket etmeye, konuşmaya gücü yetmez. Sonra bu yardımcılar o ruhu alırlar, onu cehennemden kötü kokularla kokulandırırlar ve cehennemden bir kefen ile kefen derler. Kardeşlerim bu noktada şunu da zikretmek isterim ki, halk arasında ölüm meleğine Azrail diye isim takılmıştır. Kur'an ve sünnette böyle bir isim isimlendirme hiç gelmemiştir, uydurma bile yoktur. Ama ne hikmetse bununla anılır olmuştur. O yüzden bu kelimeyi zikretmedik. Gelen bütün kaynaklar ölüm meleği diye gelir. Kim çıkarmış, nasıl çıkarmış bilmiyorum ama doğrusu sizin de zikretmeniz gereken ölüm meleğidir. Bakın Allah'ın kitabında şöyle Resul'ün beyanına muhtaç olarak şöyle zikredilmiştir. Kendilerine zulmetmiş kimseler olarak meleklerin canlarını aldıkları kimseler biz herhangi bir kötülük yapmamıştık diyerek teslim olurlar. Hayır. Allah sizin ne yapmış olduğunuzu elbette bilir. Bu itibarla içinde daima olacağınız cehennem kapılarından girin. Kibirlenenlerin bu ikametgahı ne kötü bir yerdir. Allah'tan korkanlara Rabbiniz ne indirdi denilince hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik edenlere iyilik vardır. Ahiret yurdu onlar için hayırlıdır. Allah'tan korkanların yurdu ne güzeldir. O girdikleri yer adın cennetleridir ki ağaçları altından ırmaklar akar. Onlar için orada diledikleri her şey vardır. İşte Allah kendisinden korkanları böyle mükafatlandırır. Melekler iyi kimseler olarak canlarını aldıkları bu kimselere Allah'ın selamı üzerinize olsun. Yapmış olduklarınıza karşılık cennete girin derler. Nahın sonrasında. Allah'ım bizi bu sınıftan eylesin. Evet. Bazı meleklere de cennet bekçiliği görevi verilmiştir. Allah Azze ve Celle dablarından korkanlar da bölük bölük cennete sevk olunurlar. Oraya geldikleri ve kapıları açıldığı zaman bekçiler onlara der ki selam size. Hoş geldiniz. Artık ebediyen kalmak üzere cennete girin der Zümer suresinde. Bazılarına da cehennem bekçiliği görevi verilmiştir. Bunların reisi de Malik aleyhisselamdır. Allah azze ve celle ateştekiler cehennemin bekçilerine der ki Rabbınıza dua edin de bizden bir gün azabı hafifletsin kafir 40'tımızda. Yine Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Onun başında emrettiği şeylerde Allah'a isyan etmeyen ve yalnız emrolunduklarını işleyen katı ve sert melekler vardır diyor Tahrim adıda. Evet. Yine bazı melekler ölülerin kabrinde sorgulanmalarıyla görevlendirilmiştir ki Allah kabir azabından sorgusundan bizleri korusun. Sünnette sabit sabit olduğuna göre ölü kabrine konulduğu zaman iki melek gelir. Onların siyah ve mavi olup birinin Münker, diğerinin Nekir olduğu geçer. Ona Rabbini dinini ve nebisini sorar. Eğer bu ölü salih bir kimse ise güzel cevap verir. Allah beni de neslimi de sizi de neslinizi de bunlardan eylesin. Eğer kötülük ehlinden ise ah ah hı hı bilmiyorum der, bunun üzerine kabrinde ona azap edilir. Bunların dışında Aynen böyle bir meclis inşallah. Allah'ı zikreden insanları arayan ve zikir meclislerine katılma, kulu muhafaza etme, Allah'a bildirmek üzere görevli melekler vardır. Yine cenine ruh üfleme, rızkını, amelini, ecelini, şakimi ya da sahip mi olduğunu yazan melekler vardır. Ümmetin selamını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştırmak gibi bazı görevler verilen melekler vardır. Melekler gökler ve yeryüzüyle görevlidir kardeşlerim. Kainattaki her bir hareket meleklerden ortaya çıkar. Kitap ve sünnet meleklerin sınıflara ayrıldığını gösteriyor. Bu meleklerin çeşitli yaratıklarla görevli olduklarına delalet eder. Melekler Allah'ın en büyük ordularıdır. Melek lafzı onun kendisini elçi olarak gönderenin emrini yerine getiren bir elçi olduğu anlamını zaten hissettirmektedir. Onların elinde Ahmet e emir peki, namına sana bir şey, şey yok. Şey. Yeter elif 20 dakikamı yedin canım. Emir bütünüyle bir ve tek gücü her şeye galip. Kahhar olan Allah'ındır. Onlar Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirirler. Onların başı Cibril, Mikail ve İsrafil'dir. Allah'ın selamı onların üzerine alsın. Bunların hepsi de hayat ile görevlidir. Cibril kendisiyle kalplerin ve ruhların hayat bulduğu vahiy ile görevli olan melek, Mikail yeryüzünün bitkilerin, canlıların kendisiyle hayat bulduğu yağmur ile görevli olan melek, İsrafil ise yarattıkların ölümden sonra tekrar kendisiyle hayat bulacakları sure üfürmekle görevli olan melektir. O halde melekler Allah'ın yarattıkları arasında ve emri hususunda elçilik yaparlar. Kendisiyle kulları arasında elçidirler. Onlar onun nezdinde aldıkları emir ile kainatın her bir yerine inerler ve ilahi emirlerle ona yükselirler. Allah hepimizin anlayışını artırsın. Allah Azze ve Celle öğrendiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip etsin. Bu noktada bir kıssayı nakledeyim kardeşler. Allah Azze ve Celle Adem'i yaratıyor. Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün kulları, ruhları çıkarıyor ve ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Ve Adem Aleyhisselam'a kendisinden sonra gelecek neslini gösteriyor ve onların arasında Resul ve Nebileri gösteriyor ve onların da alınlarında yaşları yazıyor. Adem Aleyhisselam o ruhlara bakarak Davut Aleyhisselam'ı görüyor ve ömrünün çok kısa olduğunu söylüyor. Allah Azze ve Celle ben o kadar takdir ettim ama sen ömründen bir kısmını ona bağışlarsan o başka diyor. Allah Adem Aleyhisselam'a bin senelik ömür tayin ediyor. Davut Aleyhisselam'a ise kırk sene. Adem Aleyhisselam ömründen 60 seneyi oğlu Davut'a bağışlıyor. Ve ölüm meleği 940 yaşında kendisine geldiğinde kendisinin daha 60 senesi olduğunu söylüyor. Ve Adem Aleyhisselam oğlu Davut'a bağışladığı ömrünü unutuyor, inkara sapıyor ve Allah Azze ve Celle de kiramen katiplerini halk ediyor. İnsanın sağında ve solunda olan melekler insanın ağzından çıkan yaptığı her hareketi zapt eder oluyor. Allah hepimize merhamet etsin. Bugünkü sohbet saatimiz de doldu. İnşallah haftaya imanın üçüncü rukunundan Allah'ın nebilerine ve Resullerine indirdiği kitaplarına imandan devam ederiz. Rabbim hepimize güzel bir iman etmeyi güzel istikamet sahibi olmayı nasip etsin. Allah Müslümanlara birlik, beraberlik versin. Kafirlere, müşriklere, münafıklara Allah fırsat vermesin. Allah bizleri sadıklarla beraber kılsın. Sübhaneke, Allahümme ve bihamdike, eşveden la ilahe illa elte, ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil